Mut'a var mı? E, caiz midir? Buyurun hocam. Günümüzün geçmişinde en büyük problemlerinden birisi mut'a ile ilgili olarak insanların zihinlerine takılan sorular ve piyasadaki bazı insanların teşvikiyle gençlerimizin guya, zinaya düşmekten korunmak için Zinaya düşme bir alternatif olarak mutanikahı yapabileceklerini ve bunun caiz olduğunu söyleyen bir takım insanlar var. Bunu görüyoruz, duyuyoruz ve işitiyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Dört mezhebin de içerisinde olduğu cumhur-u ulemaya göre, yani muteber sayılan ve görüşü dikkate alınan bütün alimlere göre mutanikahı haram. Asla caiz değildir. Ve bu konuda da ümmetin icması vardır. Birkaç ufak grup, Şaz olarak bunun dışında, bu Şia dediğimiz grup, bunun dışında mutayi caiz görüyorlar. Ancak dört mezhebin imamı ve diğer bütün alimler, muteber alimler, alimlerimiz katında görüşlerine değer verilen bütün ulema, ve sahabe-i kiramın tamamı Mut'an'ın haram olduğunda icma etmiştir. İbni Abbas Radıy radıyallahu anh Efendimiz'in Mut'ayı caiz gördüğüne dair bir rivayeti var. Ama daha sonra Mut'ayı peygamber aleyhisselatü vesselam haram kıldığını öğrendikten sonra bu görüşünden döndüğü de sahihtir. Dolayısıyla bütün sahabe Mut'an'ın haramlığında icma etmiş olur. Bunu belirttikten sonra Şimdi mutanın nikah olmadığını söylememiz gerekir. Ne demek mutanın nikah olmadığını söylememiz? Nikah nedir? Evlilik nedir? Bir, evlenen eşler ebediyet üzere evlenirler. Allah'ın rızasını kazanmak, hem dünya hem ahirette beraber olma niyetiyle evlenirler. İki, eğer bu evlilik dünyada yürümezse birbirlerinden boşanırlar. Üç, evlilik yürüdü ama öldü birisi. Öldü. Öldükleri vakitte miras alırlar. Birbirlerinden miras alırlar. Dört, evlilik boşanmayla bitti. Boşandıktan sonra nafaka alır. Nafaka alır. Değil mi? Ölümden sonra ise miras alır. Evlilik bu değil mi? Evet. Evlilik bu ise şimdi muta'ya bakalım. Muta ebediyet üzere mi kıyılır? Hayır. Belli bir zaman diliminde işte diyelim ki bir günlüğüne, iki günlüğüne, 10 saatlığına, 5 saatliğine neyse bir zaman belirliyorlar. Kad kadınla erkek belirlenen bu zaman dilimine bir ücret koyuyorlar. 100 lira, 500 lira neyse. Ondan sonra da şahit olmadan, herhangi bir kimse olmadan evleniyorlar. Demek ki ebediyet üzerine değil, geçici bir zaman dilimi üzerinde evleniyorlar. Bu yönüyle evliliğe aykırı. Evlilik diye. Açıkça zina oluyor hocam. O, bakalım şimdi şıklarına. Hı hı. İkincisi, evliliğinde boşanma olduğu, evlendiniz ama geçinemedi insanlar. Boşanma oluyor. Mutada boşanma var mı? Hayır yoktur. Mutada boşama diye bir şey yoktur. Ya süre vardır. Ne dedik? 24 saatlığını, 100 lira karşılığında benimle muta ile evlenir misin dedik. 24 saat bitti. Bir dakika değil, 24 saatin bitiminde kadın, Ayrılır erkekten. Boşanma ve boşanma ahkamı yoktur. Peki boşandıktan sonra ne lazım? İddet. Değil mi? Adet gören kadınlar 3 ayız. Adet görmeyen kadınlar 3 ay. Peki iddet var mıdır mutada? İddet de yoktur. Peki evlilikte ölüm hadisesi olduğu vakitte, ölüm hadisesi olduğu vakitte, eşler birbirinin mirasçısı olurlar. Mutada böyle bir şey var mı? yok. Peki boşanma olduğunda iddet süresince nafaka alınır evlilikte 5. Nafaka var mı? Yok. Altıncısı, bu mutadan bir çocuk dünya geldiği vakitte çocuk kadına nispet edilir mi? Nesebi çocuktan, kadından sabit olur mu? Sabit olmaz. E, o zaman evliliğin bütün ahkamına muhalif olan bir beraberlik, geçici beraberlik. Nikah değil, evlilik değil, zinanın ta kendisidir genel evine gitmek ne ise muta yapmak da aynı derecede zinadır. Hiçbir fark yoktur. Efendim, şöyle bir ayeti okuyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Diyorlar ki: "Femem ve mest femestem tatum bihi minhunna fe'atu Kadınlardan faydalanmanız karşılığında bir farz olarak onlara ücretlerini verin. E ücret geçiyor. Dolayısıyla faydalanma karşılığında bir ücret veriyoruz. Ücret verdiğimize göre e, bu da mutadır. Mutanın ta kendisidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime ve buna yakın kelimelerle nikah nikah konusu, nikah ahkamı anlatılır. Mesela evleneceğiniz kadınlarla en bi emvelikum muhsınıyna gayra musafihindir. der. Mallarınızla iffetli olmak ve zina etmemek şartıyla haram kılınan kadınların dışındakiler size helal kılınmıştır diyor mallarınızla. E şimdi buradaki mal kelimesiyle ücret nedir? Aynı şeydir. Ücret maldan verilen bir şeydir. Şimdi buradaki malla ücret eğer mesele mutaday olsa e burada açık ve net bu nedir? Mehirdir. Burada nedir? Mehirdir. Onun için de bütün ulamayı kiram, bütün alimler, İslam Ali, bütün sahabe buradaki ecir ve emval, mal kelimesini mehir olarak almıştır. Kadınlara mehirlerini bir farz olarak veya gönül rızasıyla verin demektir. Bakın şimdi allah Teala cinsel ilişkiyi kiminle helal kılıyor? Bir ayete bakalım. Bu ayetin ucur ve emval kelimesinin mehir olduğunu gösteren bir başka ayet var. Nedir o? وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Müslümanlara Allah müminlerin vasıflarını sayıyor. Müminin suresinde diyor ki, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun. O Müslümanlar, kadınıyla erkeğiyle, kadınıyla erkeğiyle cinsel organlarını korurlar. Ferç kelimesi erkek için de kullanılır, kadın için de kullanılır. Onun için ferç genelde kadına galiptir. Tamam mı? Zeker ise erkek için galip kullan ama Ferç, her iki cinsin cinsel organı için kullanılır. Onun için kadınıyla erkeğiyle cinsel organlarını korurlar. İlla korumasına gerek yok. Kime karşı? Ala azvajim eşlerine evme melekete imanuhum veya malik olduğu cariyelerine. Eşi ve cariyesi ile cinsel organını korumaz çünkü cinsellik onlarla halaldır. Fa innahumu gairum eloumiin. Bunlarla yaptıklarından dolayı kınanmazlar, ayıplanmazlar. فَمَنْ اِبْتَغَا vara اَذَلِكَ Cinselliği eş ve cariye dışında arayanlar فَاُلَٓا اِكَ humul adun Allah'ın çizmiş olduğu sınırları aşan, taşkınlıkta bulunan, tecavüzde bulunan insanlardır diyor. Mut'adan bahsediyorum bu ayet. Cinselliği kimin hasrediyor? Eşe ve cariyeye. Bunların dışında cinsellik arayanlar Cinsel ilişki arayanlar, bunların dışındaki kadınlardan, onlar nedir? Allah'ın koyduğu sınırlara aşan insanlardır diyor. Şimdi geldik. Bir başka ayette diyor ki, helal olan kadınları, haram olan kadınları sayıyor Nisa'da. Şu kadınlar, ananız, işte bacınız, kız kardeşiniz vesaire haramdır haramdır. Ondan sonra ondan sonra helal olanları sayıyor. Sonra da diyor ki, فَمَلَّمْ يَسْتَطَ مِنْكُمْ تَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Femimma melakete imanukum min fetiyatikumul Kim? Kim? İffetli hür ve Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse cariyeleriyle evlensin. Kimi söyledi evlilikte iki tane kadın söylüyor bakın diye bu o ayet dedi okuduğumuz şimdi okuduğumuz ayet iki kadın söylüyor. Zevce eş bir de cariye. Hürle evlenmeye, hür iffetli Müslüman bir kadınla evlenmeye gücü yetmeyen erkek, kiminle evlensin diyor? İkinci, cariye ile evlensin. Var mı üçüncü bir geçici evlilik? Yok. O zaman demek ki, o ücretlerini verin ayetindeki kasıt nedir? Diğer okuduğumuz ayette, mal ayetinde olduğu gibi, mehirdir. Asla mut'a değildir. Mut'a zinadır. O nedenle de, bütün sahabe-i kiram, bütün sahabe-i kiram, Mutanın haramlığında icma etmiştir Hazreti Ali radıyallahu an Halife oldu mu olmadı mı Oldu Halifeli döneminde Mutta'yı niye serbest bırakmadı Niye serbest bırakmadı Cafer-i Sadık Şia'nın imamı değil mi El mutatı zina diyor Zina mutat zinadır diyor İmamı böyle söylemesine rağmen Evet söyl İmam böyle söylüyor kendi kitaplarında da böyle yazıyor Muta zinadır diye yazılı. Onun için bakın demin söylediğim gibi evliliğin hiçbir ahkamını taşımıyor. Ne boşanma, ne iddet, ne nafaka, ne miras, ne nesep. Hiçbirisini taşımadığı için mutaya evlilik demek mümkün değil. Mutaya tek kelime denecekse zinadır. O nedenle de zina İslam dininde haramdır. Asla caiz değildir.